64 3 cilt, 62 mektup. Bu mektup, mübarek oğlu Muhammed Masum Meddezillühül Ali için yazılmıştır. İnsanın aslının adem olduğunu ademde hiçbir iyilik bulunmadığını bildirmektedir. İnsanın hakikati yani zatı, kendisi onun nefsidir. Buna nefsintıa denir. İnsan ben deyince nefsini göstermektedir. Bu nefs-i natıkanın hakikati aslı da Adem'dir. Adem yokluk demektir. Adem üzerine vücut yani varlık ışıkları ve vücudun sıfatları gelmiş olduğu için kendini var sanmıştır. Kendini diri, alim, kadir sanmaktadır. Hayat ilm gibi güzel sıfatları kendinin sanmış, bunların bulunmasına kendisi sebep oluyor sanmıştır. Bunun için kendini kamil ve iyi bilmektedir. Bütün kötülüklerin kaynağı olan Adem'den kendisine gelmiş ve öz malı olmuş bulunan kötülükleri, kusurları unutmuştur. Bir kimse Allahü Teala'nın lütfuna ihsanına kavuşarak, katmerli cahilliğinden ve yanlış inancından kurtulursa, kendinde bulunan iyiliklerin, güzelliklerin, kendi malı olmadığını, başka yerden geldiklerini, bunların varlıkta kalmalarına, kendisinin sebep olmadığını anlar. Kendi hakikatinin, özünün, bütün kötülüklerin kaynağı olan adem olduğuna inanır. Allahü Teala ihsan ederek bu inanışı kuvvetlenirse ve kendindeki kemalleri, iyilikleri sahibine geri verip bu güzel emanetleri yerine teslim ederse kendini yalnız Adem bilir. Kendinde hiçbir iyilik göremez. Bu zaman kendinin ne adı kalır, ne nişanı, izi kalır. Ne maddesi kalır, ne eseri kalır. Çünkü kendi yalnız ademdir. Ademde hiçbir şey değildir. Her bakımdan yoktur. Çünkü herhangi bir bakımdan var olsa, güzelliklerin, iyiliklerin hepsinin onda bulunmadığını söylemez. Çünkü var olmak bir güzelliktir. Hatta bütün güzelliklerin başlangıcı kaynağıdır. Bütün bu bildirilenlerden anlaşılıyor ki, insanda tam bir fena, yani Yokluk hasıl olması için kendinin yok olması lazım değildir. Zaten var değildir ki yok olması düşünürsün. Kendini var sanan bir yokluktur. Bu yanlış zannından kurtulur ve kendini var bilmez ve görmezse adem olduğunu anlar. Demek ki fenaya kavuşmak için zevali şuhu değil lazımdır. Zevali vücudi hiç lazım değildir. Adem'in bütün kötülükleri, nefsi emmarede toplanmıştır. Nefsi emmare, hiç iyilik yapmak istemez. Hep kötülük yapmak ister. Kendisine ve başkalarına zararlı olan şeyleri sever. İnsanın dünyada ve ahirette, saadete kavuşması için nefsine uymaması, onu zayıfletip, zarar yapamayacak hale düşürmesi lazımdır. Nefsi zayıfletecek birinci ilaç, İslamiyet'e uymaktır. Haramların hepsi, dünya malına, mevkiine, zevklerine düşkün olmak, nefsin gıdasıdır. Onu besler, kuvvetlendirirler. Nefs kuvvetlenince, bütün iyiliklerin, güzel ahlakın, fennin ve medeniyetin menbaı, kaynağı olan İslamiyet'e saldırır. Din ile, iman ile, Allahü Teâlâ'nın emirleriyle alay eder. Herkesin kendi gibi taşkın, şaşkın olmasını, haksızlık, kötülük, zulm yapmasını ister. Kendisi gibi olanlara ilerici, kendine uymayanlara gerici der. İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Ve nefslerini beslemiş, azdırmış olan gafil, cahil kimselerdir.